Merhaba, Avrupa Parlamentosu'ndan Avrupa Birliği ince plastik poşet kullanımının 2019 yılına kadar en az %80 oranında azaltılmasını öngören düzenlemelere destek geldi. Avrupa Parlamentosu'ndan geçen kanun tasarısı, plastik poşet kullanımının 2017'de 2010 seviyelerine göre %50 oranında azaltılmasını öngörüyor. Tasarı en çok kirliliğe yol açan, 50 mikrondan ince poşetleri kapsıyor. Etrafa en çok saçılan bu hafif poşet türü kolayca parçalanabiliyor ve başta okyanus hayatı olmak üzere çevreye ciddi ölçüde zarar veriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Kuzey Denizi'nde yaşayan tüm kuşların %94'ünün midesinde Plastik bulunuyor. Avrupa Parlamentosu üyeleri bu poşetlerin kullanımını azaltmak için vergiler, pazarlanmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilmesi, marketlerin poşetleri ücretsiz olarak vermesinin önüne geçilmesi gibi bazı önerilerde bulunduğu düzenlemeler gıda ürünlerini kaplamak için kullanılan hafif poşetleri kapsamıyor şu anda. Üye ülkeler poşet kullanımını azaltma hedeflerini yakalayabilmek için alacakları önlemleri kendileri seçecek. Taslak Metin Danimarkalı raportörü Margaret Ocken Diyor ki bugün Avrupa Parlamentosu üyelerinin büyük çoğunluğu başta Avrupa'da bağlayıcılığı bulunan azaltım hedefleri ve plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi olmak üzere poşet kullanımını ve atıkları azaltmaya yönelik Avrupa Birliği kanun taslaklarını güçlendirmek yönünde oy kullanmıştır. Avrupa Komisyonu'nun Kasım ayında sunduğu teklifler 539 evet oyuna karşı sadece 51 red oyu ve 72 çekimserlikle kaldı. Komisyon her bir Avrupa Birliği vatandaşının yılda 200 kadar plastik poşet kullandığını, bunların %90'ının hafif poşet sınıfında olduğunu tahmin ediyor. Avrupa Komisyonu'nun çevreden sorumlu üyesi Yannes Potoknik, yeni düzenlemelerde tüketim toplumunun sembol haline gelmiş sorunlarından birinin, Üstesinden gelmeyi amaçladıklarını söyledi. Avrupa Komisyonu'nun Çevre Genel Müdürlüğü diğer plastik türlerinin çevreye verdiği zararın önüne geçmek için farklı önlemler üzerinde de çalışıyor. Darısı bizim başımıza diyelim Türkiye için. Merak ediyorum böyle konular mevcut hükümetin ne zaman gündeminde olacak. Ama daha da önemlisi belki plastikten tamamen uzaklaşarak bu konuda biyoplastikler veya çözünebilen doğaya karışıp toprak olan plastikleri düşünme vakti belki Geldi de geçiyor. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık beldesinde yapılması planlanan termik santral ve çimento fabrikası Akdeniz foklarının üreme barınma bölgesi olduğu için tepki çekti. Liman için yapılan dolgunun uluslararası anlaşmalarla koruma altındaki... Akdeniz foklarının neslini yok edeceği düşünülüyor. Bölgede kurulacak termik santralde kömür yakılıp elektrik enerjisi üretilecek ve iklim değişikliğine neden olacak. Santrallerde yakılan kömürün de yurt dışından bu limana getirilmesi bekleniyor. Liman çevresinde dolgu yapılırken dağlardan ve taş ocaklarından getirilen büyük kayalar Akdeniz foklarının üreme alanı mağaraların bulunduğu alanda denize bırakılıyor. Bırakılan kayalar mağaraların ağzını kapattığı için Foklar da içeriye giremiyor. Onun için bir tehdit bu. Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarından biri olan Yeşilovacık kıyılarında kısa süre önce bir yavru fok ölmüştü. Bu konuda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü diyorlar ki sebebi uzun süre aç kalması ve darbeler. Yetkililer bu ölümle de anlaşılacağı üzere Yeşilovacık'ın Akdeniz fokları için artık güvenli olmadığını savundu. Ürediği mağara yakınında Öğrenme ve keşfetme amaçlı dolaşmaya başlayan tecrübesiz yeni yavrular insan kaynaklı etkilere karşı son derece savunmasız. Dolayısıyla Yeşilovacık'taki fok üreme alanına yapılacak olan bu endüstriyel liman çok büyük bir tehdit. Bu durum imzaladığımız uluslararası anlaşmalara da aykırı. Dolayısıyla hiçbir şekilde yapılmaması gereken bir santral ve liman. İzmir Karşıyaka'da kent merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta bulunan Yamanlar, Arap Dağı'nda işletilmek istenen altın madenine Danıştay'dan dur kararı çıktı. Çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED raporu olmadan madenin aldığı izinlerin geçerli olamayacağına karar verildi. Böylece İzmir 2. İdare Mahkemesi aynı yöndeki kararını da onaylamış oldu. Karar ÇED düzenlemelerinin madencilik mevzuatından üstün tutulması anlamında da bir ilk ve önemli Çay Mahallesi'nde 2 kilometre, Sancaklı Köyü'ne 1 kilometre, Karşıyaka'nın en önemli toplu konut alanlarına ise nınsa tam karşısındaki tepede bulunuyor altın madeni. Neredeyse kentin göbeğinde yer alacak. Metro AŞ şirketi tarafından işletilmek istenen altın madenini işletme ruhsatı ve izni veren Enerji Bakanlığı'na karşı Ege Çevre ve Kültür Platformu bir dava açmıştı. İzmir 2. İdare Mahkemesi işletme ruhsatı ve iznin iptaline karar vermiş. Karar da ÇED düzenlemeden Verilen işletme ruhsatı ve işletme izinin hukuka aykırı olduğu tespit edilmiş. Enerji Bakanlığı'nın bu kararı temiz etmesinin ardından dosyayı inceleyen Danıştay 8. Dairesi, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin kararının usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek bakanlığın temiz talebini reddetmiş oldu. Danıştay izinlerin iptalinin yanı sıra altın madenlerini ve çet süreçleriyle ilgili önemli bir karara imza attı böylece. Egeçep İzmir 2. İdaire Mahkemesi'nin kararından sonra bir açıklama yaptı ve madenlerin kazanılmış hakkının halkın katılımı ve bilgi edinme hakkı ile vücut bulan çevre hakkı karşısında hükümsüz kaldığını belirtti. Çevre hakkının bir insan hakkı olarak her şeyden üstün tutulması gerekliliği mahkeme kararıyla bir kez daha tescillenmiştir. Karşıyakanın yanı başındaki Arap Dağı altın madeni sahası kent ormanı yapılsın diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.